Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle programımıza başlamak istiyoruz. Ebu Hureyre Radiyallahu an Peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Rahim kelimesi, akrabalık kelimesi Allah'ın Rahman isminden gelir. Allah da kim akraba haklarını yerine getirirse,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 bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet değerli dinleyiciler Geldik bugünkü öykümüze Yaşanmış bir hadise Çok ibret amiz bir vaka Ve bugünkü kıssadan hissemizin adı Geç kalınmış bir pişmanlık 1994 Eylül'ünün sonlarıydı. Selim bir sabah İzmir yönünden Balıkesir'e yaklaşan bir otobüs, şehrin girişindeki inşaat malzemeleri satan bir dükkanın önünde durdu. Otobüsten uzun boylu bir genç indi. Elindeki valizden ve tedirgin bakışlarından buranın yabancısı olduğu anlaşılıyordu. Gömleğinin cebinden çıkardığı kağıdı dikkatle inceledi. Aradığı adrese ulaştığını görünce yüzünde hafif bir tebessüm dalgalandı. Kapıdaki görevliden aradığı kişinin içeride olduğunu öğrenince sevinci bir kat daha artmıştı. Heyecanla titreyen eli bir onun tokmağına dokundu. Giriniz lütfen kapı açık İyi günler Mustafa Bey Denizli'den asker arkadaşınız Oktay Bey gönderdi Size şu notu iletmemi istedi Mustafa Bey eski bir dostu hatırlamaktan son derece memnun olmuştu Ama bu gence maddi yönden sahip çıkın notunu da okuyunca Biraz tedirginleşti Evet ekonomik yönden sıkıntı içinde olan hem siması, hem de yüreği temiz öğrenciler için yardım ediyor, hatta yardım bile topluyordu. Karşısındaki gence bu düşüncelerle bir kere daha baktı. Saçları jöleli, üzerine tokaları şıkırdayan dar bir kot takım giymiş, üstelik sigarada kokuyor diye düşündü. Arkadaşının nasıl olup da ...böyle birine sahip çıkmasını beklediğini anlayamamıştı. Yardım eli uzatılması gereken nice Anadolu delikanlısı dururken, ...neyse görünüşü tuhaf bu genci gözü tutmadığı için hemen cevap vermektense gencin durumunu araştırmayı düşündü. Ona şimdilik sadece telefon numarasını verip, ''Sen şimdi git yurda yerleş, bir gelişme olursa ben sana ulaşırım.'' dedi. Daha sonra denizdeki arkadaşını arayıp genç hakkında geniş bilgi edinmeyi düşündü fakat işlerinin yoğunluğundan buna bir türlü fırsat bulamadı. Günler geçip gidiyor bir iki gün sonra aynı genç yine dükkana geldi. Mustafa Bey dükkanın içinde koşuşturup işçilere talimat yağdırırken genci ihmal ettiğinin farkına bile varamıyordu. Gencin daha sonraki gelişlerinde de Mustafa Bey'in işleri dolayısıyla gençle ilgilenmeyişi tekrarlanınca genç artık uğramaz olmuştu. Mustafa Bey denizdeki arkadaşını bir vesileyle aradığında arkadaşı genci sormuş ve onun hakkında bazı bilgiler vermişti. Mustafa Bey yaptığı hatayı anlamıştı. Çünkü genç aslında temiz ve izzetine düşkün. Arayış içinde sahip çıkılması gereken ve istikbal vadeden biriydi. Mustafa Bey bunun üzerine genci birkaç gün aradı. Fakat bulamayınca bir daha üstüne düşmedi. Bu hadisenin üzerinden uzun bir zaman geçti. 1999 Haziranında sıcak bir balıkesir akşamı Mustafa Bey'in dükkanına iyi giyimli birisi girdi. İyi günler. Şehrin dışında yaptırdığım villa için acilen alçı ihtiyacım var. Peki efendim, şimdilik siparişinizi alalım, pazartesi getiririz. Ama malzemeler yarın lazım. Eğer getirirseniz hem nakliye masrafınızı karşılar hem de yüklü bir avans verebilirim. Bu acil ve karlı siparişi kaçırmamanın tek yolu kamyonete atlayıp İzmir'e gitmek. Nitekim o da bunu yapmaya karar verdi. Mustafa Bey dükkanını kapayıp evine gitti. Akşam yemeğinden sonra kamyonetiyle yola koyuldu. Şehrin 10 kilometre kadar dışında karanlığın koyununa doğru ilerliyordu. Biraz sonra üniversitenin önündeydi. Az ileride birisi otostop çekiyordu. Yaklaşınca yavaşlayıp otostop çeken kişiyi... Şöyle bir süzdü Sırtındaki çantası Ve tuhaf kıyafetiyle Bir ucubeyi andırıyordu Üstelik uzun ve boyalı saçlarından Kız mı yoksa erkek mi olduğu anlaşılamıyordu Hey babalık Beni de alsana arabana Deyince erkek olduğunu anladı Kendi kendine Terbiyesiz diye söylenerek Tekrar gaza yüklendi 200 metre gitmemişti ki içinden bir ses ''Dön ve o genci arabanı al.'' diyordu. Önce önemsemeyip yoluna devam etmek istedi. Ama içindeki ses daha kuvvetli bir şekilde aynı çağrıyı tekrarlıyordu. Durdu, geri dönüp genci arabasına davet etti. Lakayt bir tavırla koltuğa yerleşen genç alkol kokuyordu. Genç, ...hafif bir sırtmayla teşekkür etti sadece. Yola devam ederlerken... ...Mustafa Bey... ...gencin makine mühendisliğinin... ...uzatmalı beşinci sınıfını okuyan... ...Denizdili biri olduğunu... ...öğrendi. Bu duruma bayağı keyiflenmişti. Aklına... ...Denizdili arkadaşı geldi. Gence bu arkadaşından bahsetmeye başladı. Karşısındaki gencin yüzünde... Birden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Genç sanki şok geçiriyordu. Tam bu sırada durdur şu arabayı durdur diyorum sana hemen inmem gerekiyor demişti. Mustafa Bey şaşırmıştı ne oluyordu böyle? Acaba karşısındakini kıracak bir sözü veya davranışı mı olmuştu? Onun gönlünü almaya çalıştı ama ısrarına rağmen gencin inme isteğinin önüne geçemedi. Gecenin karanlığında bir ağaç kümesinin dibinde arabasını durdurmak zorunda kaldı. Genç öfkeyle kendini dışarı attı. Mustafa Bey ısrarla aynı şeyi soruyordu. Bari niye inmek istediğini söyle. Gencin lakayt tavrından eser kalmamıştı. Sesinden... Yıllar öncesinden kaynayıp taşan bir öfke gizliydi. Bak bana, bana bak, iyi bak. Beni tanımadın değil mi? Beş yıl önce kapına gelip senden yardım istemiştim. Sen ise orada olduğun halde kendine yok dedirttim. Mustafa Bey şaşkınlıktan dona kalmıştı. Kısa süreli bir düşünce felci geçiriyor gibiydi. Kendini toparlayıp gencin halinden pişmanlık duyarak ...ondan özür dilemek istedi. Yalvarmalarına rağmen... ...genç karanlığın içinde kaybolup gitti. Bir süre peşinden gitmiş ama yetişememişti. İzmir'e gitmekten vazgeçip... ...her yeri didik didik aramaya koyuldu. Gencin gidebileceği her yere baktı. Sanki genç yer yarılıp da içine girmişti. Ne yaptıysa bir türlü ona ulaşamadı. Eve geldiğinde... Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Yıllar önce yaptığı bir ihmal onun içini kurt gibi kemiriyordu. Günler ağır aksak da olsa geçiyordu. O gecenin üzerinden henüz 15 gün geçmişti ki Mustafa Bey içini kemiren o büyük pişmanlıkla her geçen dakika mum gibi eriyip tükeniyordu. O sabah da işine erken gelmişti. Kapıdaki görevliye selam verip odasına geçti. Biraz sonra kapıdaki görevli sabah çayıyla simidini ve gazetesini getirdi. Görevli henüz kapıya varmamıştı ki bir gürültüyle irkildi. Arkasına baktığında gazetenin üzerine yığılan Mustafa Bey'i gördü. Koşup Mustafa Bey'i kaldırdı, odadaki kanepeye yatırdı, masadaki gazetenin baş sayfasında kanlar içinde... Bir gencin büyük boy fotoğrafı vardı. Altında da bütün olup biteni özetleyen şu cümle yazılıydı. Makina mühendisliği 5. sınıf öğrencisi genç otostop çekerken kendisine çarpan bir aracın altında feci şekilde can verdi. Yine dinleyiciler. Oldukça düşündürücü İbret Amis bir hadiseyi sizinle paylaştık. Okullarımız, eğitim yuvalarımız, eğitim müesseselerimiz birer ilim yuvası haline gelmiş. Gençlerimiz dünya çapında her sahada, Rehber olma, lider olma, parmakla gösterilecek duruma gelmiş. Kalpleri manevi ilimlerle teçhiz edilmiş. Akılları maddi ilimlerle donatılmış. Ve üstadımızın ifadesiyle, ikisinin birleşmesiyle, Talebe pervaz eder duruma gelmiş Gönüllerde, akıllarda Allah korkusu Hazreti Muhammed Mustafa sevgisi İslam şuuru Milletini, devletini, ülkesini Dünya ülkeleri arasında Bir numara yapma Birinci sıraya oturtma Süper güç haline getirme derdi Gençliği çepeçevre sarmış. Gençlik alkolün, uyuşturucunun, sigaranın, fuhşun, sefahetin, eğlencenin mahkumu olmaktan kurtarılmış. Ve gençlik hayatını adeta bir fatih şuuruyla dolu dolu yaşamış ve hayatını şu dünyanın zevk ve sefaatine göre değil ahiret yolüngeri ayırmış. Haliyle, hareketiyle, ahvaliyle Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini hayatına hayat yapmış. Ve bakıldığı zaman o gencin bir Anadolu genci, bir Türk genci bir Müslüman genç olduğu her haliyle belli olmuş. Ve sonrasında caddelerde, sokaklarda sahip çıkılmadık bir tek genç kalmamış. Köprü altlarında, şurada veya burada balici, tinerci diye ifade edilen bir genç kalmamış. Sonrasında kapkaççılık. ...yapma noktasına düşürülmeden, düşmeden... ...ona güzel terbiye, güzel ahlak, güzel eğitim verilerek... ...o gençlerin hırsız, arsız, anarşist, terörist olmalarına mani olunmuş. Ve öyle bir ülke içerisinde bir genç haline getirilmiş ki... ...o ülke batı kapılarında borcunu borçla kapatmak değil... Fakir ve garip ülkelere yardım etmek için adeta oralara gidip birer Hızır gibi yetişme adına maddesiyle manasıyla böyle bir ülkenin genci haline getirilmiş. İşte eğer öyle bir memleket öyle bir ülke ve öyle bir gençlik olursa. ...biz gece gündüz Gençlik Bayramı kutlayalım. Ama... ...okullarda... ...üniversitelerde... ...değişik eğitim müesseselerinde... ...eğitimin iflas ettiği... ...sadece diploma için... ...okunacak bir duruma geldiği... ...sahip çıkılamadığından dolayı... ...sokak çocuğu olan binlerce genç bulunduğu balici, tinerci diye ifade edilen gençlerin sayısının tespit edilemediği ve futbol fiesta fado müzik, eğlence ve futbol üçgeninde mahkum edilen gençliğin sayısının olabildiğince arttığı ve moda olarak ifade edilen giyim ne sonrasında o gençlerin hayatına hakim olduğu bir dönemde ve yarınına ümitle bakamadığı, acaba yarın ne olurum diye kara kara düşündüğü ve sonrasında üniversiteyi bitiren binlerce on binlerce gencin işsiz ve sadece diplomalı işsiz olarak gezdiği bir ülkede, bunun için değerli dinleyiciler bu kıssadan hisseyi, bu yaşanmış hadiseyi anlattım ki Varlıklı insanlar, servet sahibi insanlar, malı, mülkü, bağı, bahçesi olan insanlar Bir yerde de bir münasebetle arz ettim ve sizlere de arz ediyorum Anlı secdeli, Kabe'ye yüz sürmüş, Mescid-i Nebevi'de Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etme şerefiyle şereflenmiş mümin ve Müslümanlara sesleniyorum. Sokaklarımızda sahip çıkılması, okullarda sahip çıkılması, caddelerde köprü altılarında sahip çıkılmasını bekleyen binlerce, on binlerce, yüz binlerce genç varken... Ve okulların açılması, Yurtların açılması, Kur'an kurslarının açılması, Pansiyonların açılması, Burs verilerek bu gençlere sahip çıkılması, Onları, Tabiri diğerle, Kötü emelli, Kötü düşünceli, Millet düşmanı, Devlet düşmanı, Ülke düşmanı insanların tuzağına düşürmeme adına, Onlara sahip çıkılması, Onlara iman şuuru, Allah korkusu verilmesi adına, millete, ülkeye, vatana, insanlığa faydalı bir insan, olması noktasında sahip çıkılması adına, bu kadar vazife beklerken, bu kadar el uzatılacak nesil genç beklerken, Allah aşkına, her an ecelin gelip bize ulaşacağı ihtimali, yüzde yüz olan, biz insanlar Allah'ın ve Resulullah'ın huzuruna gittiğimiz zaman acaba o bağlar, bahçeler, o arsalar, dolarlar, ürolar, o fabrikalar, o servetler ötede size bir fayda verecek mi? Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yüzde karşıma geldin? Ne yüzde benden şefaat dileniyorsun? Senin şehrinde, senin ülkende, senin yaşadığın dünyada on binlerce milyonlarca genç kendisine Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı, İslam'ın anlatılmasını beklerken sen bu kadar mal mülkle hangi yüzde huzuruma geldin derse ne yüzde ne cevap verebiliriz? Hiç bunu düşündünüz mü? Ve dün bir tanışımızın annesi vefat etmişti mezarlığa gittik. Ve bir insanın mezara konuluşunu nefsime de ders olsun diye bakarak şöyle bir düşündüm. Sonrasında yine bir arkadaşın omzuna kolumu koydum ve ona şöyle dedim. Bak abi Antep'in değil Türkiye'nin tapusu senin üzerine olsa... Bizi koyacakları yer bu kadar bir mezar. İki mezarlık yere koymuyorlar insanı. Bir mezarlık yere koyuyorlar. Neticede sahip olacağımız yer bu kadar. Bu kadar kavga, bu kadar mücadele, cedelleşme, bu kadar çalışma. Bunu derken çalışmayalım demiyorum. Bu kadar hırs, bu kadar dünya sevgisi. Neticede bir mezarlık yeri kadar neticeye ulaştırıyor insanı daha ötesi yok hani şair demiş ya niceler düştüler niceleri geldi neler istediler sonunda dünyayı bırakıp gittiler sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi o gidenler de senin gibiydiler diyor ya onu söyleyince o abimizde buruk bir tebessümle evet dedi işte değerli dinleyiciler ...ve buradan imkanı olanlara, vakti ve nakdi müsait olanlara, serveti malı mülkü bulunanlara ve bazen acı bir tablodur, bazı insanların şahısların üzerinde metre karalerce arsa babasından, atasından kalmış, öylece duruyor bunlar ve kendisi de kullanmıyor, sonrasında kendisi de çocuklarına devrediyor... Böyle böyle böyle böyle devrediliyor. ki ötede cennette hektarlarca o kadar miktar insana mükafat verdirecek, cennet bağı bahçesi haline getirecek bir amel var ise bu dünyaya ait değerleri onun yolunda sarf etme. Bir insanın kalbine, Hidayetine vesile olma adına bunları feda etme. Hazreti Ebubekir Bekir misillü. Hazreti Ömer misillü. Hazreti Hatice validemiz misillü. Ve hiç kimse endişe etmesin. Öteye gittiğimizde Allah ve Resulü bize şunu sormaz. Sorarlarsa gelin eğer varsa birazcık orada bir değerimiz yakamızdan yapışın. Niçin zengin olarak huzuruma gelmediniz diye sormazlar kıymetli dinleyiciler. Niçin bağım bahçen yok olarak huzuruma geldin diye sormazlar. Bu da bir cürüm değildir. Eğer sorulacak olsaydı... ...Hazreti Ebubekir Bekir Sıddik radıyallahu anh... ...malımın hepsini ya Resulallah demezdi. Eğer öyle olsaydı... ...Hazreti Hatice validemiz... ...Mekke'de ticaret kervanları yürüten... Gönderen getiren bir şahsiyetti Vefat ederken Hani anlatan vaiz öyle diyor ya Üzerine örtülecek bir kefen bulunamadı da Mahrem yerleri örtül örtülerek öyle defnedildi Ve sonrasında da ah anam diyor Olsaydım o dönemde de cübbemi senin üzerine kefen olarak örtseydim diyor Eğer sorulacak olsaydı Hazreti Hatice validemiz her şeyini bu yolda feda etmezdi. Bir daha muhasebe yapalım ne olursunuz. Gençlerimize karşı vazifemizi yaptık mı? Gençlerimize karşı vazifemizi yapıyor muyuz? Sadece kendi evladımız gencimiz değil. Şu memleketin üzerinde şu ülkede şu şehirde yaşayan bütün gençler bizim evlatlarımızdır duygu ve düşüncesiyle. ...hareket etmemiz iktiza eder. Bilmem ki... ...televizyonlarda... ...birkaç yardım götüren programlarla... ...birkaç ailenin... ...gidip derdine derman olma... ...birkaç gence burs verme... ...bizi öte tarafta kurtaracak mı? Bu noktadan... ...biraz daha... ...hiçbir şahsi... ...düşünceye... ...ön yargıya girmeden... Her insan başını iki elinin arasına koyup bir daha düşünse ne olur Allah aşkına. Veya şöyle diyeyim bizler o gençlerin yerinde olsak onlar bizim yerimizde olsalar. Ve maddesiyle manasıyla bizim imdadımıza yetişme durumunda olan o gençlerin o insanların bizim imdadımıza yardımımıza koşmamaları. El uzatmamaları neticesinde ne düşünürüz onlara? Onlar için ne ederiz, ne düşünürüz? Ve Allah'ın ve Resulullah'ın huzuruna gittiğimiz zaman, Onlar için ne davada bulunuruz? Yakalarından mı yapışırız? Allah'ım, Ben bunlardan davacıyım, Maddeleri ve manaları, Müsait oldukları halde, Benim elimden tutmadılar mı deriz? Yoksa gider, Gider, ...bütün insanlığın kapısına gideceği... ...Hazreti Muhammed Mustafa'nın kapısına mı gideriz? Ya Resulallah! Bunlar... ...kendi dertleriyle... ...kendi bir diş ağrılarıyla... ...bir baş ağrılarıyla... ...doktor doktor dolaştılar. Kendi evlatları için kapı kapı dolaştılar. Ülke ülke... ...lisan kursuna... ...tutunda her şeyiyle... ...bütün bu faaliyetleri bu vazifeyi yerine getirirken bana el uzatmadılar seni sevdirmediler Kur'an'ını bildirmediler derse ne ederiz Allah aşkına böyle bir düşünün böyle bir muhasebe yapın evet gençlik şu anda sizin önünüzde ayan beyan başka şeye anlatmaya lüzum yok Hz. Ömer Efendimiz'in ifadesiyle eğer bir milletin ...geleceği için bir söz söylemek istiyorsanız o milletin gençliğine bakın. Eğer o milletin gençliği istikamet üzere ise o milletin geleceği adına istikbali adına çok güzel şeyler söyleyip ümit var olabilirsiniz. Ama o gençlik bitmiş veya bitirilmiş ise o milletin istikbali adına güzel şeyler söylemek mümkün değil adeta gibi ifadeler Hazreti Ömer'in radiyallahu anh'ın söylemiş olduğu sözlerdir değerli dinleyiciler işte bugün yine kalbin zümrüt tepelerinden belki çok geniş bir giriş oldu ama fakat bir derdimizi bir meramımızı sizinle paylaşmak istedim kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan fetuvet. Tepesinde şöyle bir gezinelim inşallah. Şu günün bereketiyle, feyziyle, yümlüyle inşallah. Gençlik ve yiğitlik sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız fütüvvet, örfi manası itibariyle kerem, seha, iffet, emanet, vefa, şefkat, ilim, tevazu ve takva gibi Gerçekleri özünde toplayan bir manalar ve dinamikler haritası Hak yolcusunun uğradığı makamlardan bir makam, fakru fenadan bir renk, velayetten de bir sestir. Tamamen başkalarına iyilik yapma anlayışına düğümlenip, her türlü eza ve cefa düşüncesine kapanma da diyeceğimiz fütüveti bir yerde hüsnü hulukun derin bir buğduğu, ve mürüvvetin ayrı bir televvünü saymak da mümkündür. Delikanlı manasına gelen fetadan türetilmiş futuvet, erbabınca her türlü fenalığa baş kaldırmanın remzi ve ihlaslı ubudiyetin de unvanı olmuştur. Kehf suresi 13. ve 14. ayetlerin mealinde gerçekten onlar Rabbilerine inanmış şiitlerdir. Biz de onların hidayetlerini arttırdık ve kalplerini irtibatlandırarak metanetleştirdik. Metanetleştirdik de o zaman baş kaldırıp bizim Rabbimiz bütün semavat ve arzın da Rabbidir dediler. Biz asla ondan başkasına ilah diyemeyiz dersek o zaman hadden efsun bir yalan söylemiş oluruz. Ayeti bunun beli bir tercümanı ve gürül gürül bir beyanıdır. Yine Enbiya suresi 60. ayetin mealinde putları diline dolayan İbrahim dedikleri bir yit işittik fermanı ise himmeti insanlık tek başına bir millet sayılan ve ferdiyet üstü bir şahsiyete sahip bulunan gerçek bir fıtuvet elinin tanınıp bilindiği bir daire içindeki ağırlık ve tesirini ifade etmektedir. Yusuf suresi 36. ayetin mealinde de onunla beraber iki genç de zindana girmişti veya Yusuf suresi 60. ayetin mealinde Yusuf gençlere onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun dedi gibi yerlerde ise yiğitlik söz konusu değil düz bir delikanlılıktan hatta ayarı düşük bir gençlikten daha doğrusu emir kulu hizmetçilerden bahsedilmektedir. Işık çağından bu yana birçok kimse fütuvvete dair dünya kadar söz söylemiştir. Kimilerine göre o fakiri hor görmeme, Gani'nin ağına düşmeme, Kimilerine göre herkese karşı insaflı olup ama kimseden insaf beklememe, Kimilerine göre ömür boyu nefsinin amansız düşmanı olarak yaşama, Kimilerine göre, bu dünyaya ve öteki aleme daha adımını atar atmaz, ümmeti ümmeti iniltileriyle yakarışa geçip, kendini unutma ölçüsünde arkasında gidenleri düşünme. Kimilerine göre, mabudu bilhakka yönelmeye mani, bütün putları kırıp, her çeşit batıla karşı kıyam etme. Kimilerine göre de, nefsi adına her türlü kötülüğü sineye çekip, Allah'a ait hakların söz konusu olduğu yerde de arsanlar gibi kükreme. Kimilerine göre en küçük şahsi kusurları karşısında ömür boyu inleyip durmasına karşılık başkalarının en büyük günahlarını görmemezlikten gelme. Hatta başkalarına velayet mertebelerinde yer ararken kendisine sıradan kulluğu bile fazla bulma. Kendinden uzaklaşana yaklaşma yolları arama Eziyet edene ikramda bulunma Hizmette ön sıralarda Ücret almada gerilerin gerisinde kalabilme gibi Vasıflardan ibarettir Bu arada bütün bu vasıfları Dört ana esasa irca edenler de olmuştur ki O da Hazreti Haydar-ı Kerrar'ın beyanı veçiyle Bir yani Hazreti Ali Efendimizin Beyanıyla 1- Güçlü olduğu yerde affetmek 2- Hiddet-ü şiddet anında hilm silimle muamelede bulunmak 3- Düşmanları hakkında bile hayır hahlıktan geri kalmamak 4- ihtiyaç içinde kıvrandığı durumlarda bile İsa ruhuyla hareket edip başkalarını düşünmek şeklinde hülasa edilebilir. Aslında Hazreti İmam'ın hayatı da Adeta bu esaslarla örülmüş bir dantela gibidir. i̇bn Mülcem hakkındaki muamelesinden, Muharebede yere yıktığı düşmanını affetmesine, Sahabeden kendisiyle harf etmiş bir hasmının öldürülmesi karşısında duyduğu teessürden, Ömrünü İsar esaslarına göre yaşadığından dolayı, Bir kış günü yazlık elbise içinde tir tir titremesine kadar, O her haliyle, Futuvetin temsilcisi kahraman bir feta idi. Ve Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi de kılıç bulunma sözünün tam masadakıydı. O tertemiz olarak dünyaya gelmiş, nezahet içinde ve yiğitçe yaşamış, dünyanın kirlerine bulaşmadan da Allah'a ulaşmıştı ki, bu haliyle Hazreti Musa'nın futuvetle alakalı sorusuna Cenab-ı Hak'tan aldığı cevaba tıp atıp uyuyordu. Evet, Cenab-ı Hak, Hazreti Kelimin futüvetle alakalı sualine, nefsini benden tertemiz aldığın gibi yine bana tertemiz iade etmendir şeklinde cevap vermişti. Tevhid ve İslam düşüncesini kabule müheyya olarak yaratılan ruhun bütün netafî ile gerçek tevhide yönelmesi, nefsani ve bedeni hazları aşarak, kalbin enginliklerine açılması ve memuriyetinin gereği esbaba tevesülün dışında her şeye karşı kapanması hak mülahazasını sarsacak her türlü duygu ve düşünceye daha baştan tavır alması fütüvvetin en bariz emareleri ve insanı kamil olmanın da merdivenleridir başta bu aksiyonu göstermeyen nefis, heva şeytan Dünyaya meyl muhabbet ve nefsani hazlardan da sıyrılmayan fütüvet zirvesine ulaşamaz. Fütüvet yolu kaftanından geçen define bu defineden düz yolda yorulanlara ne? bu ifadeyi tekrar ederek mevzumu bitirmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Aslında bu iki mısra Mevzumuzun özünü anlatmakta Futuvet yolu Kaf geçen Define Bu defineden Düz yolda yorulanlara ne Demiş Cenab-ı Hak Fütüvvet Şuuruyla Ruhuyla bizi dolu dolu Eylesin inşallah Gençliğimize gençlerimize Feta şuuru nasip eylesin Ve onları Tüm gençlerimizi Allah'ımızın Celle Celaluhu ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem razı ve hoşnut olduğu gençler haline getirsin inşallah. Ve bizlere de o gençlere düşen bize ait vazifeyi hakkıyla ifaya muvaffak eylesin diyoruz. Ve bir aradan sonra aile ilmihali bölümünde tekrar buluşmak üzere kısa bir ara veriyoruz inşallah. Yağmur gibi inme, dura dura gel Bulutların akallığını öperek Yağmur gibi inme, dura dura gel Yağmur gibi inme, dura dura gel Getir hikayeni, romanı getir bir gerçek söylesin bana her satır Bir tarihini neler anlatır Yeter ki hesabı sonra sonra gel Yeter ki hesabı sonra sonra gel Ar uyansın, kabarsın deniz, bilsin ki yer hangi din deniz? İrmaklar uyansın, kabarsın deniz, bilsin ki yer hangi din deniz? Üç kıtada atoyatan milleti yeniden kubbeler. Sarasare gel yeniden kubbele sarasare gel üç kıtağa at oynatan milletiz yeniden kubbeler sarasare gel yeniden kubbeler sarasare gel konulsun topyekün her şey yeniden Şehitler aya kalksın yerinden Selam olsun yüce peygamberinden Makamına yüzün süre süre gel Makamına yüzün süre süre gel Değerli dinleyiciler, geldik Aile İlmi hali bölümüne. Aile sırları anlatılır mı? Diye bir bölüm var. Maalesef birçok yuvanın dağılmasına, birçok yuvanın ailenin huzurunun bozulmasına, birçok ailelerin taraflarının birbiriyle neredeyse düşman hale gelmesine ve birçok bey ile hanımın arasının açılmasına sebep olan çok ciddi bir mesele aile sırları işte aile sırları anlatılır mı? diye bir bölümü sizinle paylaşmak istedim. Karı kocanın karşılıklı ihtiyaçlarını anlatan ayette Rabbimiz kadınlar sizin için ''Siz de onlar için elbisesiniz.'' buyurmuştur. Yani elbisenin ihtiyaçları karşılayıp ayıplarını örttüğü gibi... ...siz de birbirinizin ihtiyaçlarını karşılar, kusurlarını örter, kimseciklere açıklamaz, ilan etmezsiniz demektir. Karı koca karşılıklı zaaf ve kusurlarını asla yabancılara duyurmaz... Elbisenin ayıpları örttüğü gibi örter, kendileriyle Allah arasında sır olarak ev hallerini hep korurlar, asla başkalarına duyurmazlar. Bu cümleden olarak kadın, komşusunda beyinin ne aşırı iyiliklerinden ne de kötülüklerinden söz etmez. Hep normal sözlerle dikkat çekmeyen şekilde anlatımda bulunur kıskançlığa sebep olacak yahut da gıybeti gerektirecek ifade ve üslupten uzak kalır aile sırları komşularda konuşma konusu olmaz yani kadın kendisi gittiği komşusunun evine kendi sırlarını götürüp de komşunun gönlünü kirletmediği gibi komşunun sırlarını kendi evine taşıyıp da kendi evinde konuşma konusu da yapmamalıdır ki birbirinden emin olan komşular ömür boyu dostluklarını koruyup gidip gelmelerden memnun kalsınlar yoksa yine geldi acaba bize neler konuşacak bizden de neler alıp götürecek endişesi komşuluğu da zedeler dostluğu da bozar İtimat edilmeyen aile durumuna düşme söz konusu olabilir böyle bir yoruma maruz kalmamak için iddiasız olmalı hep tevazu içinde kalmalı sivri sözlerden tırmalayıcı konuşmalardan dikkatle kaçınılmalıdır. Bir diğer husus bunu da ifade edip aile ilmi hali bölümünü bitirmek istiyorum. Büyü ve sihirle geçimsizlik durumu ortadan kaldırılabilir mi? diye bir soru var. Maalesef hele hele bayanlar arasında çok şuyu bulan çok yaygın olan bir hadise bizim insanımız saf ve samimi olduğundan dolayı maalesef birçok şeylere inanıyor ve birçok şeyleri yapmaması gereken hususlara da yapma durumuna düşebiliyor işte burada büyü ve sihirle geçimsizlik durumu ortadan kaldırılabilir mi? Meşhur atasözümüzdür. Denize düşen yılana sarılır denmiştir. Biz de bazen öyle oluyoruz galiba. Çaresini bulamadığımız, teşhisini koyamadığımız sıkıntılarımızda çareyi büyüde sihirde giriyor, hemen hükmünü veriyoruz. Büyü yaptılar. Geçimimizi bozup huzurumuzu yok ettiler. Ya da kısmetimizi kapatıp olan işimizi olmaz hale getirdiler. Öyleyse çare nedir? Çare büyücülere, sihircilere, falcılara gitmektir. Maşallah. Büyü bozucular, sihir çözücüler de düzinelerle. Yeter ki sen paradan haber ver. Bana öyle geliyor ki parayı kesin ortalıkta ne büyücü kalır ne de sihirci. Aslında ben büyünün yani sihrin varlığını kabul ediyorum ancak bunun tarihte kalan bir ilim dalı olduğunu, nasıl yapılıp nasıl çözüldüğüne dair bir ilmin günümüze kadar gelmediğini düşünüyorum. Bu yüzden de şurada burada büyü yapan yahut da bozan kimselere inanmıyorum. Şundan inanmıyorum, büyü yapma yahut da çözme ilmi varsa kitaplarda olacaktır. Kitaplarda olunca onu sadece meçhul kimseler bilmeyecek, kitap okuyan herkes bu bilgiye sahip olacaktır. Görülen odur ki, kitap okuyanlarda böyle doğru bir büyü yapma ve çözme bilgisi yoktur. Tam aksine, kitap okumayanlarda bu sırlı ilim çoğaltılıyor, müşteriler sıraya giriyor. Kanaatim odur ki, aile içinde insanlar, beyin yahut da hanımın tutumundan şikayetçi olurken, ...olayı büyüye, sihre yormakta yanılıyorlar. Büyü de, sihir de tarafların kendilerindedir. Şayet rahatsızlık unsuru olarak gördükleri hallerini... ...kendi iradeleriyle düzeltmeye yönelseler... ...ortalıkta ne büyüye ihtiyaç kalır ne sihirbaza. Ama nefsi böyle bir öz eleştiriye talip olmuyor da... ...kendi kusur ve hatalarını düşünmeye de fırsat vermiyor... ...en kolay yolu gösteriyor... ...büyü yapmışlar... ...sihirde bulunmuşlar... ...bundan sonra... ...yatakta muska aramalar... ...kapıda çaput bulmalar alıp yürüyecek... ...evhamlar... ...vesveseler... ...masum konu komşulardan şüphelenmeler meydana alacaktır... ...çık çıkabilirsen işin içinden... ...hayır hayır... ...boşuna suçlamayın konu komşunuzu... ...yakınlarınızı ve dostlarınızı... ...büyü falan yok... Kendi ihmal ve kusurlarınız var Yapılan büyüden dolayı Hanımı evi terk ettiğini söyleyen bir bey Ne olur büyüyü boz Sihri çöz Bunu ancak sen yaparsın diye ısrada bulundu Ben de diyor anlatan Büyü yapılan hanım evi terk ederken Bir bahane ileri sürer Bu bahane ile evi terk eder Seninki ne bahane ileri sürdü Onu söyle dedim Söylemek istemedi Israr edince baklayı çıkardı ağzından Güya ben akşamları işimden çıkınca hemen eve gelmiyor da meyhane uğruyor iki tek atıyormuşum. Zaten ben de bu itirafı bekliyordum hemen çareyi gösterdim. Tamam dedim işte büyü de büyü yapan da açıklandı. Büyüyü sen yapıyorsun meyhaneye gitmekle. Büyün de oradaki içkin çözmek istiyorsan akşamları işinden doğruca evine gel meyhaneye uğrama göreceksin ki büyü derhal bozulmuş sihir de hemen çözülmüş olacaktır demiş evet kıymetli dinleyiciler maalesef bu husus hani bazen ben şaka öyle diyorum yahu ne işimiz var kapı kapı dolaşıp ticarette dükkanda iş yerinde beklemeye 3-5 tane böyle değişik semtlere bayan göndereceksin bu acı bir itiraf yalnız biraz da böyle latife olsun diye arz ediyorum bunlar reklamcı olacak Diyecekler ki ya falan yerde bir hoca varmış. üf, nefesi öyle bir keskin bir üfürdümü her şeyi hallediyor. İnan bir sene sonra Antep'in en zengini olurum zannediyorum. Hmm. Ve bulunduğum yerde de zannediyorum herkes randevu almak için gelip kimisi eşinden, kimisi kocasından, kimisi işinden, kimisi kaynanasından, kimisi kayınbabasından... Kimisi gayim biraderinden Kimisi baldızından her neyse Kimisi rızkının darlığından Kimisi kısmetinin kapanmasından e eh, her muayene 50 milyon olsa 30 milyon olsa sayısı Hesabı belli Fakat değerli dinleyiciler Rızık da Allah'tan nasip de Allah'tan Her şeyi Allah takdir eder Onun için Abdestsiz namazsız Kur'an okumasını Tefsir bilmeyen Hadis bilmeyen ilme vakıf olamayan hayatında sünnet-i seniyenin eseri görülmeyen ehli sünnet ve cemaat çizgisinde yaşamayan bir insan Allah aşkına bir büyü yapılmış olsa bile nasıl çözecek ki bunu bu noktadan bütün insanlarımıza hasreten de hanımefendilere sesleniyorum bu gibi safsatalarla ne günaha girin ne vaktinizi kaybedin Ne de huzurunuzu ne de paranızı Çok paranızda varsa Getirin onları gençlere burs olarak verelim Gençlere sahip çıkılma adına değerlendirelim Bu noktadan Bu gibi Yanılmalara Yanlışlara düşmeyin ne olursunuz Allah aşkına Mümin insan aydın insandır Bu gibi safsatalarla Vakit geçirmez Eğer vaktiniz varsa Onu Allah'a zikirle geçirin Hz. Muhammed Mustafa'ya salavatla geçirin, günahlarınıza tövbe etmekle, istiğfar etmekle geçirin. Ki Efendimiz dünden de hatırlarsınız, ben günde yetmiş defa istiğfar ediyorum buyurmuştu. Biz eğer o 70 defa yapıyorsa, zannediyorum biz yedi yüz defa yapmamız lazım. Ama hiç değilse günde en az nebiler nebisinin yaptığı gibi yetmiş defa tövbe ve istiğfar edelim, o kadar vaktimiz var ise diyoruz Ve gerçekten sihir ve büyü var mı diye bir husus var. Onu da inşallah sonraki günlerde sizinle paylaşacağız. Vaktimiz dolduğundan dolayı burada mevzuyu kesmek istiyorum. Evet değerli dinleyiciler geldik programımızın son bölümündeki hadisi şerifine ve şiirimize. Cübeyr bin Mutim radiyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu civayet eder. Akraba haklarını çiğneyen kimse cennete giremez. Bunun yalnız üç maddelik bir açıklaması var. Onları da sizinle paylaşacağım. Hem öncecik, kesin bir hükme varmayın. Akraba haklarını çiğneyen kimse cennete giremez buyuruyor Efendimiz. Hadis-i şeriften üç mana anlaşılmaktadır. Birincisi akraba haklarını çiğnemeyi, Günah olarak kabul etmeyen kimse cennete giremez buyurmuş. İkincisi akraba haklarını yerine getirmeyen kimse bu günahın cezasını çekmedikçe cennete giremez buyurmuş. Üçüncüsü de hadisteki bu ifade bir korkutma ve tehdit manasındadır diye bir şerh bir açıklama gelmiş. Bunu da sizlere arz ettim paylaşmak istedim. Yanlış bilgilenme olmasın diye değerli dinleyiciler. Ben Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Her şey gönlünüz olsun diyor. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, saygı, muhabbet eksik olmasın. Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Rabbim inşallah sizleri ihsan üzere bir hayatla yani onu görüyor gibi kulluk yapma şuuruyla şuurlandırsın. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve şu mevzumuz ve günümüzle de ilgili olarak gençliğimize, gençlerimize Fetih Marşı'nı yine bir şiir havası ve edası içerisinde Hediye ederek sizlerin huzurundan ayrılmak istiyorum değerli dinleyiciler. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çekilen kalyonlar çekilecek, kelpetenlerle surun dişleri sökülecek, yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. sen de İstanbul'u fethedecek yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan anadan serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibisin taşıdığın değerden. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim ulu Batlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Şu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleymandır. Şu mihrap sinanı din, şu minare sinandır. Haydi, uyuyan milletini uyardır. Eldesensin, dildesen, gönldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u ettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler... ...yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip... ...haremlerde kışlasın. Yürü... Artık fetih hazırlığı başlasın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.